Ee, Bismillahirrahmanirrahim Ey Peygamber Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram kılıyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgenendir. Allah gerektiğinde yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmıştır. Sizin yardımcınız Allah'tır. O bilendir, hikmet sahibidir. Peygamber eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu peygambere açıklayınca peygamber bir kısmını bildirmiş bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince eşi bunu sana kim bilirdi dedi. Peygamber bilen her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi dedi. Eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz yerinde olur. Çünkü kalplerini sapmıştı. Ve eğer peygambere karşı birbirinize arka verirseniz, bilesiniz ki onun dostu ve yardımcısı Allah, Cibril ve müminlerin iyileridir. Bunların ardından melekler de ona yardımcıdır. Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizden daha iyi, kendini Allah'a veren, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, Dul ve vakire eşler verebilir. E inananlar, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerini buyruğuna karşı gelmeyen ve emirliklerini yapan melekler vardır. E kafirler, bugün özür dilemeyin. Siz ancak işlediklerinizin cezasını çekeceksiniz denilir. Ey iman Edenler! Samimi bir tövbe ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların önlerinden ve sağlarından amellerin nurları aydınlatıp gider de ey Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla çünkü sen her şeye kadirsin derler.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 Onlara haydi ateşe gidenlerle beraber siz de girin denildi. Allah inananlara da firavunun karısına misal gösterdi. O Rabbim bana katında cennete bir ev yap, beni firavundan ve onu kötü işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. İffetini korumuş olan İmran kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. Biz ona ruhumuzdan üftedik ve... Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O, gönülden itaat edenlerdi.